peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allahu adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya. Salat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Medine-i Münevvere İslam şehri oluyordu. Mescid-i Nebi yapılmıştı. Muhacir Ensar kardeşliği gerçekleşmişti. Mescitle beraber müminlerin çarşısı kurulmuştu. Adım adım medine İslam rengiyle renkleniyordu. İslam kimliğiyle bürünüyordu. Yapılması gereken bir şey vardı. Bütün müminlerin hayatında etkin olan bir esas vardı. Hatta bütün insanlığı kucaklayan, bütün insanlığın gönül dünyasına nüfuz edecek olan çok önemli bir çizgi vardı. Bu esas, bu çizgi namaz vakitleri, Nasıl duyurulacaktı Bu esas bu çizgi Namaz vakitlerinin Nasıl duyurulmasıydı Namaz vakti geldiğinde Müminler nasıl mescide Çağrılacaklardı Peygamber efendimiz Mescid-i Nebibi yapıldıktan sonra Bütün namazlarını orada kılıyordu Daha önce Vakit nerede girerse Orada kılıyorlardı Müminler Beş vakitte beraber olmak Namazlarını büyük bir cemaat olarak kılmak istiyorlardı Ama bu mümkün olamıyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabesiyle istişare ediyordu Vaktin girdiği nasıl ilan edilecekti? Bunun güzel bir yolu olamaz mıydı? İstişarede bazı sahabiler çan çalılmasını teklif ediyorlardı Bazıları boru öttürülüsün teklifinde bulunuyorlardı bir kısmı da yüksekçe bir yere vakit girdiğinde ateş yakalım diyorlardı. Diğerleri de vakit girdiğinde yüksekçe bir yere bayrak dikelim şeklinde tekliflerde bulunuyorlardı. Ama bu tekliflerin hiçbiri mümin gönüllere sıcak gelmiyordu. Gönüller onaylamıyordu. Bir karar veremiyorlardı. Daha önce ''Essalatü camia'' namaz bir araya getirir deniliyordu. Yine ona devam edilmesine karar veriliyordu. rahman Rahim'den talep ediyorlardı. Bu konuda bir lütufta bulunmasını, bir ihsanda bulunmasını niyaz ediyor, dua ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından Abdullah bin Zeyd o gece bir rüya görüyordu. Rüyasında yeşil elbiseli bir adam ve elinde bir çam vardı. Abdullah, ey Allah'ın kulu, ''O çanı bana satar mısın?'' demişti. Adam, ''Ne yapacaksın?'' diye sordu. Hazret Abdullah, ''Halka namaz vakitlerini bildirmek için çalacağım.'' diyordu. Adam, ''Ben sana daha güzel bir yol göstersem olmaz mı?'' diyordu. Abdullah, ''Elbette.'' Adam, o halde namaz vakitlerinde yüksek sesle şöyle deyin. ''Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber.'' la ilahe illallah. Eşhedü la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammedur Resulullah. Eşhedü en Muhammedur Resulullah. Hayya salah, salah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Abdullah bin Zeyd heyecanla uyanıyordu. Yeşil elbisel adamın söylediklerini ezberlemişti Huzurla heyecanla peygamber efendimize geliyor Rüyasını anlatıyordu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gül yüzleri Gonca güller gibi açılıyor Ve inşallah bu doğru ve sadık bir rüyadır Kalk bunu Bilal'a öğret Onunla vakti ilan etsin Ezan okusun Çünkü o senden daha gür seslidir buyurmuşlardı Bilal Efendimiz de Abdullah binanın damına çıktılar. Önce Abdullah o kelimeleri söylüyor, arkasından da Bilal Efendimiz o gür ve davudu sesiyle söylüyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. ezan Muhammed'i önce mümin kalplere dalga dalga geliyordu. Mümin kalpleri ayağa kaldırıyordu. Rabbani davet mümin kalplerde makes buluyor, yankılanıyordu. Ezan-ı Muhammedi bütün insanlığın gönlüne dalga dalga akıyordu. Ses ne kadar güzeldi. Nameler ne kadar tatlıydı. Ya kelimelerin bağrındaki manalar. Ezan-ı Muhammedi tam bir özgürlük ilanıydı. Bütün insanlığı hakiki özgürlüğe çağırıyordu. Hakikatte büyük olan sadece allah Teala idi. İnsan varlığını muhtaç olduğu Rahman-ı Rahim'e yönelecekti. Ona gönül verecekti. Kalbini ona bağlayacaktı. Büyük diye bellediği ne varsa acizdi zavallıydı. Onlardan azade olması gerekiyordu. Kalbini kendisi gibi yaratılmışlara bağlaması kadar zavallı bir durum olabilir miydi? Ezan bir çağrıydı. Özgürlüğe bir çağrıydı İnsanın insanlara kulluktan kurtuluşuna Yalnız Allah'a bağlanması hakikatine bir çağrıydı İnsanın kendi nefsine Nefsinin azgın arzularının peçesinden kurtulmasına bir çağrıydı Dünya tutkularından sıyrılmasına bir çağrıydı Varoluş sırrına bir çağrıydı En büyük çağrı ezandı, esanı ı Muhammediydi Ezan evrenseldi bütün insanları günde beş kez yeryüzündeki mescitlere çağırırdı Ya da vaktin girdiğini ve yeryüzünün mescit olduğunu ilan ederdi İnsanlığa da Rabbani bir çağrı olurdu Ezan ve mescitler bütün müminleri gönül birliğine omuz omuza verip Güç ve kuvvet birliğine davet ederdi Rengi, dili, coğrafyası ne olursa olsundu Makamı, mevkiyi, samanı serveti ne olursa olsun ezan cümlesini mescitlere çağırırdı. Orada gönül gönüle, omuz omuza Allah'ın kulları olmanın manevi iklimine girerlerdi. Varoluşun ona kulluk olduğunu beraberce terennüm ederlerdi. Ezan insanlığın özgürlüğüydü. İnsanlığın özgürlüğünün manalarını bağrında barındırırdı. Bu çağrıyı insanlığa kim sunacaktı? Bu çağrıyı kim dillendirecekti? Bu çağrıyı kim yankılandıracaktı? Peygamber Efendimiz rüyayı gören Abdullah bin Zeyd'e ezanı Bilal'e öğretmesini, ezanı Bilal'in okumasını istiyordu. Peygamber Efendimiz daima her işi ehline verirlerdi. Özellikle ezan gibi bütün insanlığa bir çağrıyı elbette en ehil, en liyakatli insana verecekti. Ezan, çağlardan çağlara, yankılana yankılana geliyordu. Varoluz sırrını arayan nice insanlar, ilk defa ezanı duyuyorlarsa, irkilip kalıyorlar, kilitlenip kalıyorlardı. Ezan, onların gönüllerine bir şelale gibi düşüyor, dökülüyordu. Bu çağrı, o insanları İslam'a çekiyordu. İslam'a götürüyordu nice insanlar, ezan-ı Muhammedi vesilesiyle İslam'la şerefleniyordu. Bu nedenle ezanın insana, insanlığa sunumu en büyük sorumluluktu. Bu büyük sorumluluğu kabil manada yapamayanlar asla bu sorumluluğun altına girmemeliydi. Değilse çağrıyı da insanları da garip bir hale düşürebilirdi. Çağrı bir diriliş çağrısı iken İnsanların uzaklaştığı bir çağrıya dönüşebilirdi. Bundan büyük vebal olabilir miydi? Hem bu çağrı sadece insanlığın dinlediği, insanlığın dikkat kesildiği bir çağrı da değildi. Bütün varlıklar bu çağrıya kulak verirlerdi, bu çağrıyı dinlerlerdi. İnsanlık aleminde bu çağrıya benzer bir çağrı yoktu. Arı duru tevhid inancını insanlığa ulaştıran bir davetti, bir çağrıydı. Bundan böyle Afrika'nın en güzeli ümmetin öncüsü Hazreti Bilal Efendimiz ezanı Muhammedi'yi okuyacaktı. Bilal Efendimiz ilk ezanı okurken Hazreti Ömer Efendimiz uykusundan henüz uyanmıştı ki hayretler içerisinde kala kaldı. Zira Hazreti Ömer Efendimiz rüyasında gördüğünü Bilal Efendimiz seslendiriyordu süratle peygamber efendimize geliyor ve rüyasında aynı durumu gördüğünü anlatıyordu peygamber efendimize. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu nimetinden dolayı Allah'a hamdolsun diyordu. Resul Ekrem Efendimiz o günlerdeki bir sohbetinde insanlar ezan okumada ve ilk safta bulunmada alacakları sevap ve mükafatı bilseler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 Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor Eğer müezzin olsaydım iyice olgunlaşmış olurdum Bu gelişme Bana yeterdi Geceleri namaza Gündüzlere oruca kalkmamama fazlaca önemsemezdim Çünkü ben Peygamber Efendimizin müezzinler için Allah'ım Müezzinlerin günahlarını bağışla Allah'ım Müezzinlerin günahlarını bağışla Allah'ım müezzinlerin günahlarını bağışla şeklinde dua ettiğini işittim. İşitince de şöyle dedim. Ey Allah'ın peygamberi, müezzinlere dua buyurdunuz ama bize dua etmediniz. Oysaki biliyorsunuz biz de ezanların okunabilmesi için kılıçlarla savaş veriyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğin gibi değil ya Ömer. İnsanların yaşadığı öyle bir dönem gelecek ki o dönemde Ezanı kendilerince zayıf, bilgisiz ve önemsiz kabul ettikleri kişilere bırakacaklar. Ya Ömer, Allah'ın cehenneme yakmayı haram kıldığı vücutlar, müezzinlerin vücutlarıdır buyurdular. Şimdi Bilal Efendimiz en öndeydi. Ümmetin müezzinlerin öncüsüydü. Onlara ezanı öğretiyordu. Yanık ve gür sesiyle insanlığa sesleniyordu. İnsan yoruluyordu, insan bitap düşüyordu, insan miskinleşiyordu. İnsan tek düze hayatın içerisinde ruhunu karartıyordu. Tam ölgün bir zamanda Allahu Ekber diye yüreklere işleyen bir ses geliyordu. Ezan dalga dalga insanı kucaklıyordu. Yorgun, bitkin, insanı ta kalbinden tutuyor ve kaldırıyordu. Varlıklar ona şairlik ediyorken, her varlık onun varlığını haykırırken, her varlık ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kuşkusuz Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ın resuludur diye kendi lisanıyla dile gelirken ve haydin namaza, haydin kurtuluşa denilirken insanın gönlüne bu manalar tekrar düşüyordu. İnsan üzerindeki gaflet örtüsünü atıyordu, çağrıya yöneliyordu. Çağrıyla canına can geliyordu, Ruhuna kuvvet geliyordu Çağrıyla ayağa kalkıyordu Çağrıya doğru yürüyordu varolu sırrına yolculuk yapıyordu Daha bir diri Daha bir dinç hissediyordu Çağrıya koşuyordu Şimdi Rabbani iklime giriyordu Namaz iklimine giriyordu Ruhun miracına yol açıyordu İki günü eşit olan ziyandaydı İlerliyordu her vakitte daha bir ileriye gidiyordu. İtminan iklimine doğru yürüyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam